has much, huh? ha laması bu tavır takılmıştır. Hadis ilhaması da bu e, hadislerin zahiri manası da. Babam olsun. Bakın abicim ben bir şey söyleyeyim, buna bu paylaşayım. Benim 75 yaşında babam var. Neden var ya, bu an burada yıkamadığım bir görüşü babamda da yıkamadığım için babam namaz sıkıldı. Allah sana merhamet etsin, da paylaşsın. Yani, ee, bakın işte ben yanlış anlıyorum ya abi. Zorla, işte saat yarası zorla yerinde kalıyor, yerinde kalıyor. Veya adam ne yapıyor? Adam Allah. Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselamu Aley Resulina Muhammedin ve Aleyli Muhammed Evet gerçi hocamız hatırlatıyor ee, biz demin e, ifade edilen demin konuştuğumuz mevzuyla alakalı olarak e, fikri hocamızın da ifade ettiği gibi yani biz mesela bizim hilafımıza düşünen Veyahut namaz kılmayanı, e, tekfir eden arkadaşlara, kardeşlere veya bu görüşe herhangi bir şey diyor değiliz. Allahu Alem diyoruz. En iyisini bilen Allah'tır. E, yalnız hoca konuşurken sizin e, odaya yazdığınız hadisler vardı. E, bu, bu hadislerin hiçbirisi tarafımızca inkar edilmemektedir. Ancak oradaki küfür kavramını, küfürdûne küfür. Yani küfür, küfür, küfürden aşağıdır. Küfür farklı farklıdır. Çeşitlilik arz eder. Dolayısıyla hocamız bunu da açıkladı e, zaten. E, İbn Abbas radıyallahu anh bunu ifade etti. Biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam <gülüyor> Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına tek ve ortağının bulunmadığına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'in da Allah'ın kulu ve Rasulü olduğuna, İsa Aleyhisselam'ın da Allah'ın kulu, Rasulü Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruh olduğuna, cennetin, cehennemin hak olduğuna şahitlik edecek olursa, ameli ne olursa olsun, ameli ne olursa olsun Allah onu cennetine girdirecektir. Allah onu cennetine girdirecektir. Bu hadise de baktığınız zaman zahiren ne anlayabilirsiniz? Dolayısıyla biz bunları şerh edecek güçte değiliz. Ancak bunu şerh eden alimlerimizin ortaya koyduğu bir anlayış var. O isimleri ben de sayarım inşallah. Cumhur namazı terk edenin tekfir olunacağına dair varit olmuş hadisi, e, hadisleri namazın farziyetini inkar eden hakkında ya da namazı terk etmeyi helal kabul eden hakkında yorumlamışlardır. Dolayısıyla yani büyük günahlara bakış açımız veya büyük günahlarla ilgili itikadımız neyse namaz kılmayan bir kimsenin anlayışına göre onu meşru sayması onu küfre düşürür. Veyahut efendim im iman ettiği halde kabul ettiği halde tembellik yapması farklıdır. Ben size bir şey sorayım. Demin Binbaz Rahimullah'ı söylediniz. Sabah namazına saatini ayarlamadı. Peki bu adam sabah namazını kılmadı. Bu adam kafir mi oldu, dinden çıktı mı? Cevap yazabilirsiniz. Yani Binbaz'a e göre bu kafir oldu. Öyle mi? Kasten kalkmadı. Peki bu adam öğlen namazını kılınca tekrar Müslüman olur mu? Yani namazı kıldığında kafir olacak, bir kafir olacak, kılarsa tekrar dine girmiş olacak. İşte bu sebeple İmam Şafii Rahimullah, Ahmet İbn Hanbel'in bu görüşünden haberdar oldu ve kendisine dedi ki, Ya Ahmet, kişi ne ile dinden çıkar? Şey, ne ile dine girer dedi, ne ile Müslüman olur? Dedi ki kelime-i şehadetle. Peki ne ile çıkar diye sordu. Ve buna cevap veremedi Ahmet İbn-i, e, İbni Hanbel Rahimahullah. Dolayısıyla bu konu yine Fokus Sünnet'e ve muhtelif kitaplarda kayıtlı. Yine Bıtaka hadisinde, biliyorsunuz Bıtaka hadisinde cehennemden son çıkacak kimsenin hali anlatılır. Bu kişi Allah Subhanahu ve Taala'nın huzuruna gelir, cehennemden çıkartılır, kömür olmuştur. İmam Ahmet'e iftira değil, bunun senedini tashih ediyorlar. Lütfen bakınız, lütfen bakınız. Neyse, Deniz'in söylediğiniz gibi bunu uzatmayacağız. Ben toparlayıcı olmak için, çünkü allah Alem e, vakit hakkı benimdi. Musa abim bana vermişti yani ders yapmam için ama biz Allah razı olsun. Siz belki bir önemli konuya değindiniz. Hep beraber bir e, sohbet yapmış olduk ve biz bu durumdan rahatsız değiliz gerçekten. Sizin söylediklerinizden veyahut konuşulanlardan rahatsız değiliz. Allah için birbirimizi seviyoruz ve aramızda münazara yapıyoruz. Ancak, tamam yine Ahmet İbni Hanbele iftira olsun, bunu da bir kenara koyduk. Ancak, biliyorsunuz bu takı hadisinde, yani sicil demektir. Sicil, siciller demektir. Bu siciller ne demek? Yani bu cehennemden çıkan son kişinin hali, Allah Subhanahu ve Teala o kişiye der ki, bize, seni cehennemden azad edebileceğimiz veya etmemiz için dünyadayken yapmış olduğun bir amel söyle. Allah Azze ve Celle ondan bunu ister. Bunu ister. O kişi der ki ya Rabbi dünyadayken ben hiçbir salih amel işlemedim. Hiçbir, dikkat edin lütfen. Hiçbir salih amel işlemedim. Allah Azze ve Celle ona der ki iyi düşün. Yaptığım bir şey yok mu? O der ki, hayır, ben hiçbir salih amel işlemedim. Bunun üzerine Allah Azza ve Celle onun sicillerinin getirilmesini ister. Ve onun sicili açılır, her biri bilmem ne kadar, 99 sicili. Böyle baya bir hacimli. Ancak Allah Azza ve Celle, böyle tabiri caizse bir küçük kağıt parçasına, La ilahe illallah yazılmış olarak, Allah azza ve celle o kişinin bu sözü söylediğini sicilinden çıkartır. Okul ise o hale taajjüb ederek der ki: "Ya Rabbi der. Yani bu kadar masiyet sicilinin yanında küçük bir kağıt parçasının ne önemi olabilir ki?" Allah subhanahu wa taala diyor ki: "Öyle deme. Ve onu tartıya koyduklarında la ilahe illallah o sicillere o masiyet sicillerine ağır basmıştır. Allah Azze ve Celle bu sözü önemsemiştir. Ona kıymet vermiştir. Onu dinin kapısı kabul etmiştir. Dolayısıyla bu kulu bu sözü sebebiyle cennete koymuştur. Dolayısıyla bu adam hiçbir amelim yok diyor. Kendisi itiraf ediyor. Belli ki ne namaz var, ne zekat var, ne başka hiçbir şey yok. Gerçekten bu adam ancak anlaşılan o kişi koşmamış birisi. Belki salih amelleri yok ancak Allah'a kelime-i tevhid'i samimiyetle söylemiş, koşmamış birisi. Dolayısıyla siz ne kadar bize 30 hadis getiriyorsunuz? Bize 300 tane de hadis getirseniz hadislerin zahirinden anlaşılan değil. Bizim takıldığımız nokta şudur. Alimlerin bu küfürden farklı farklı anlamlar çıkarmalarıdır. Bir kim bir kısmı bunu dinden çıkartan küfür anladı. Bir kısmı bunu masiyet olan küfür anladı. Yani ameli küfür anladı. Dolayısıyla i̇bn Abbas radıyallahu bunu ortaya koyuyor. Kardeş Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın şeriatına tabi olmayan bir kimse bile eğer şirk işlemişse ebedi cehennemdedir. Bunu unutmayınız. Hangi şeriata tabi olursa olsun bu kişi ameli yok diyorum. Ancak akidesinde şirk yok. Bu kişinin şirk durumu yok. Eğer şirk varsa biliyorsunuz akide Adem aleyhisselamdan Muhammed ve vesselame kadar değişmez birdir. Dolayısıyla şirk işleyen bir kimse ebedi cehennemdedir. Ancak sizin söylediğiniz gibi ben de şimdi demin hocamız da açıkladı ancak ben de ihtiyaç duyuyorum ben de ihtiyaç duyuyorum birkaç cümleyle. Diyoruz ki, burada küfür farklı farklı anlaşılmıştır. Kur'an'ın tercümanı diye kabul ettiğimiz, İbni Abbas radıyallahu anh diyor ya, küfür farklı farklıdır. Yani kimi küfür, kimi küfürden aşağıdır. Nitekim Buhari, Allah ona rahmet etsin, iman bölümünde çeşitli başlıklar zikretmiş olup, bu başlıkların bir bölümü şöyledir, kocanın nimetine kafir olma. Niye? Çünkü hadislerin zahirinde bu var. Kocanın nimetine kafir olma. Küfürün kimisi kimisinden aşağıdır gibi, bundan dolayı mümin bir kimse birçok naslarda da varit olduğu gibi, fasıklıkla, zulümle yahut şirkle, iman etmemekle veya küfürle nitelendirilebilir. Bu şekilde nitelendirilen kimse, dinden çıkmış mürtet sayılmayabilir. Nitekim İbn-i Mes'ud, Resulullah Aleyhisselatü şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Müslümana sövmek fasıklık, onunla çarpışmak küfürdür. Onunla çarpışmak küfürdür. Ancak Allah Azze ve Celle Hücura Suresinde diyor ki, iki mümin taife birbirleriyle, çarpışırlarsa aralarını ıslah ediniz dolayısıyla bu tartışma uzayacak gibi ancak e, şu an bu konuştuklarımız kaydedildiği için e, ve konuyu toparlama maksadıyla e, inşallah bunları paylaştık kardeşlerimizle biz namaz kılmayanı itikaden küfür sayanlara da sözümüz yoktur Allahu alem isabet etmiş olabilirler eğer isabet etmişlerse bundan ötürü iki ecir alırlar eğer isabet etmemişlerse bir ecir alırlar. Dolayısıyla biz buna bu sebeple muteber ihtilaf olduğunu ifade ettik. Böyle düşünen kardeşlerimizden de yüz çevirmeyiz. Dolayısıyla her iki tarafının da her iki tarafında delillerinin sağlam olduğunu söyleriz. İmam Ahmed bin Hamel, İmam Şafii rahimullah'ın talebesi olduğu halde ona bu konuda muhalefet etti. Ancak siz ikinci görüş kısmını inanın ki ben şu an kitapları karıştırsam size aynen orada kaynaklarıyla ifade edebilirim. İkinci ikinci bir görüşü vardır bu konuda. Ancak yok saysak bile ne biz Ahmet İbni Hanbelciyiz, efendim, ne biz ee, Bin Bezciyiz, ne Elbaniciyiz. Biz hakkın etrafında döneriz. Hak kimden gelirse gelsin biz hakkı alırız. Batıl kimden gelirse gelsin bunu reddederiz. Ancak şunu unutmayınız. Ali radıyallahu anh Ali radıyallahu anh, e, biliyorsunuz haricilerle e, ihtilaf yaşadı onlar onu tekfir ettiler dediler ki inel hukmu illa lillah hakimiyet ancak Allah'ındır dediler Ali radıyallahu anh Kur'an'ı yere koydu ve onlara e, eline bir sopayla e, sopa aldı ve ona dokundu dedi ki ey Kur'an hükmünü belirt Ey Kur'an hükmünü belirt. Bunu söyleyince onlar dediler ki Kur'an nasıl konuşur? O zaman onlara dedi ki siz nasıl diyorsunuz hakimiyet Allah'ındır? İşte ben de Kur'an'a soruyorum. Kur'an bana cevap versin. Elbette ki Kur'an'la hükmedecek birisine bu yetki verilecek dedi. Ve bunlar aynı şekilde büyük günah işleyenin kafir olduğunu söylediklerinde Cin suresi 23 mi 26 mi tam aklımda değil. Kim? Allah ve Resulüne isyan ederse ebedi olarak cehennemdedir ayetini getirdiler. Ali radiyallahu onlara dedi ki, bu ayeti ne Ebu Bekir böyle anladı, ne Ömer böyle anladı, ne Osman radiyallahu böyle anladı. Dolayısıyla Allah razı olsun, aynen size katılıyorum. Ashab'tan bazıları da bu küfür ifadesini kullanmışlardır. Az önce siz isimlerini saydınız. Yani namaz kılmayanın kafir olduğunu söyleyen, mesela Ömer İbnül Hattab, Abdurrahman İbn-i Avf, Muaz i̇bn Cebel, Ebu Hureyre, Abdullah i̇bn Mes'ud, Abdullah i̇bn Abbas, Cabir Bin Abdullah ve Ebu Derda. Allah hepsinden razı olsun. Ancak söz konusu tartışma bu küfürden ne anlayacağımızdır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Hatkılarınızdan ötürü Allah sizlerden razı olsun. E, bütün dinleyenlerden, e, burada söz alan e, kardeşlerimizden Allah razı olsun ben burada sözü noktalıyorum. ve hadi vallahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala ali Muhammed. Subhanakallahumma bihamdik eshedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu ileyke. Tabii